Akıllı insanların hepsi cennete mi girecek? Yok öyle akıllılar cennete girecek diye bir şey yok. Adam matematikini yurtmuş, pildiği de yurtmuş, karnı geniş, kimyayı da yurtmuş, şunu da yurtmuş, gelen geleni yutuyor. Yutuyor Allah, Allah'ın rızası yolunu bulamıyor. Hakkı istediği kadar çok olsun, karnı istediği kadar geniş olsun, kıymeti yok. Sak bir insan cennete giren, bu çok seki insan Allah yolunda hükmünü isanetle vermediği için iyi işler yapmadığı için diğerlerine düşer. Onca bilgiye rağmen, gibi tanrına rağmen, cüm diye diğerlerinin diline düşer. Onun için herkes bu işin ciddiyetini duysun, dikkat etsin de yapmayan. Vekale, vekale-l-harişi. Harisi Eshab-el-Muhasibi yine o ribaet zinciriyle rivayet edildiğine göre buyurdu ki mennem yeşkilillaha alemmiyve fakat istek a yevâriha. Kim Allah'ın kendisine verdiği nimete şükretmediği ise, Allah'ın kendisine bahşettiği, ihsan ettiği nimete şükretmediği ise, şükretmiyor ise, sanki o nimetin elinden gitmesini kendisi istemiş gibi olur. Davet etmiş olur. Çalak tutmuş olur elinden nimetin gitmesine çarap tutmuş olur. Allah'ın verdiği nimete şükretmeyen kimse, o nimetin elinden gitmesine çarap tutmuş olur, yol açmış olur, istiga vermiş olur. Ya Rabbi, ben bu nimetin, kadrinin, nimetini bilmiyorum, ben bu nimete layık değilim. Al bu nimetin üzerinden demiş gibi olur. Allah'a sakat. Hade ne olacak? Nimetin kadri bilinecek, Nimetin kalbi, şükrü eda edilecek kalime göre. Yani çok şükür verdim bu nimete diye, nimetin şükrünü efendim, eda etme gayret edecek Müslim. Onun için tefekkürünüzün ve düşünmenizin bir kısmı Allah'ın size verdiği nimetler üzerinde olsun. Nasıl Elhamdülillah, şurada oturmuşuz, üşüyor musunuz? Elhamdülillah, Karlı aç mı? Enahbileri elhamdülillah geliriz. Biz herkesle tanınız, ağrıınız, zulmünüz var yok? Ama siz cevaplıyor musunuz Enahbiler diye biz? İlahi olduğunuz mu? Enahbilda, İlahi olduğunuz mu? Cevabı bir yerdeyim. Büyüklerimizin sözlerini dinliyoruz, dinlediğimiz inceliklerini öğreniyoruz, tasavvufun, tasarrufun derin bilimlerine dalıp de çıkıyoruz. Siz her şeyden ama bundan hepsini mi? Sırfum tek anın top. Efendim işim iyi. Anam, babam, çoluk çocuğum, sahip vesaire. İşte nimetlerin katılımı diyecek insan. Ve bunu diriyle ifade edecek. Allah hamd eden kulu, şükreden kulu seviyor. Nimetin katılını diler, kulu seviyor. Onun için şükredeceksin. Hamd edeceksin. Onun için sofraya oturduğumuz zaman, sofradan kalkarken, elbise giyerken, efendim yatağa yatarken, yataktan kalkarken, su içince vesaire her vesileyle yandan yani yapmacık değil gönülden içten ya çok şükür oh. şimdi rahatladık işte Karnım, Efendim doydu, şusu da çöp veylettiğimiz çok bir ya Rabbi vermeyenler ya ben rahattayım, başka kardeşlerimi de rahata erdir ya biz burada top sesleri duymuyoruz düşünüyoruz, top sesleri altında inmeyen, yaralıların acıya efendim, aksusuz kardeşlerimize de, de rahmıyla ya yani o nimet elinde olmayan elinde olmayan kimseleri düşünür nimetlere şüphe Allah'ın Allah en çok sevdiği kullar haddi çok olan kullardır onun için bak İmam-ı Azam Efendimiz <gülüyor> ne ismini koymuş çocuğuna Hammaz Hammaz ismini koymuş Hammaz'ı demez çok hamd edenler neden hoca imam büyük ağzım müşterimiz Niye o ismi koymuş? Yani çocuğu çok hamd edecek olsun. Hamdetmek çok önemli oldu cemette ham hamd'i çok edenlere mahsus bir köşkü olacak. Allah hepimizi nimetlerin kabilesiyle bilip de o köşklere girenlerden eylesin. Sonuncu cümleye geldik. Allah hepimizden razı olsun. Kade ve Kade haris Yine aynı rivayet zincirine hariç el-Muacibi dedi ki "Ekmenin akılline men akan ve bil acz ennehu la yedluhu külhe marifetini Akıllıların en ordunu Müslümanların akıllılarının en kamili akıllılarının şahı birincisiz en akıllı olanı kimdir? Mem <maren> ekal ve bilaz bir en <ennehi> hürriyat yaradıcının her maliketi di. Maliketi Allah'a rast. Maliketi taerat demek. Maliket nahi taerat demek yani. Allah taerah hazretlerini hakkıyla bilmeni, bilmenin derinliklerine tam manasıyla bir insanın aklının nüfuz etmesi mümkün olmaz öyle bu konuda beşer aklının aciz olduğunu kabul eden, anlayan insan akıllıların en algındır. Dümdüz söyleyecek olacak böyle dolaştırmadan sarık, sarık gibi birkaç defa dümdüz söyleyecek olursak Allah'ın gerçek manasıyla derinlemesine her yönden tanımak mümkün değil de anlamak akıllılık değil. Çünkü neden Allah'ın manasıyla dinlemez? Çünkü neyse keminsiz bir şeydir, hiç ona benzeyen bir şey yoktur ki, şöyledir diye tarif edeyim, benzersiz olan bir şeyi tarif edemez. Sonra Allahu Teala Hazretleri, şu koca kainatı, şu uçsul bucaksız tezayı, yıldızları, kalakçileri efendim yaratmış, Rakamlar karşısında dehşete düşüyoruz. Korku, gürültülerin altında içliğimizi hissediyoruz ve Allahü Teala Hazretlerinin fizikten, sinirden, biyolojiden öğrendiğimiz harika, harika ilade, yani eserlerini gelirçe hayretten hayrete, hayranlıktan hayranlığa düşüyoruz. Yani bu kadar. Bu kadar mağzam kainatın sahibi, yaratanı, yaşatanı, tedbir edeni, sevk edeni, tasarruf edeni olan allahu Teala Hazretleri, nasıl diyor? Nasıl diyor? Var, var ama var bir vardır. Ona varmak bu kadardır diyor. Evet, varlığını anladık. Ama şununa anlamak mümkün değil. Mümkün değil el an idraki Allah'ın zatı düşünülemez. Çünkü anlaşılamaz. Ama Allah'ın asarı, kudreti ve efendim, sanatının incelikleri, yaratıkların acayipleri müşahede edildikçe efendim, ne kadar yüce olduğu, ne kadar büyük olduğu anlaşılır. İnsan o zaman kulluğunu daha güzel yapar. Yani maliketullahı insan, kendisi Allah'ı bilme işini yani kendisi bir kere kendi başına yapamaz, değil. Allah bildirirse, Allah bilirse bilgiyi, Allah bilir. Onun içinde Allah'ın bildirmesi için de Allah'ın o bilgiyi insana ihsan etmesine insanın layık olması lazım. Layık olmayana bu hediyeyi vermez ama bu cevheri bu muazzam cevheri Allah herkese vermez. Önce layık olması lazım. Önce kendisini Allah'a sevdirmesi lazım. Onun için zikrediyoruz. Onun için ibadet ediyoruz. Onun için fazilet işleri yapıyoruz. Onun için ahlakımızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Allah'ın sevdiği bir kul haline gelmeye çalışıyoruz Bence. Sevdiği kul olduğunu o zaman o kendisi ihsan edecek öğretecek. Oralara geldik. Bosmanlı Müslüman hanımlar sırtları toplama kaptanından vurulmayı göze alarak kaçmışlar, vurulmuşlar. Namuslarını ölerek korumuşlar. Bu şehitlik makamına giren elbettir. Şehit değil en yüksek mertebelerine giren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde buyuruyor ki malını korumak için mücadele eden bile de ödülse Değil namusunu, değil dinini korumak Malını korumak için bile, evlenen şu herif'i sokmayacağım diye, yani onun için bile mücadele etse de şey Yolda harami yolunu kesmiş, yani harami bile gelmeyelim ona, if, çekip silahı, mücadele etse, öldürülse, o zaman bile şey. Yani Müslüman, alış bırakmayacak. Hayatından ümiti kesilmiş, çok şiddet aceler çeken bir insan öldürülmesi caiz midir? <gülüyor> Cahil değildir. Yani canı ve varfalla önsü alır. Ben o cevabı ettiğin gelecek, seslim edeceği ilaçlar verilir. Mesela fakat öldürülemez. <gülüyor> Benim bir isteğim var. Bosna Recep'deki olaylardan çok etkilendim ve üzülüyorum. <gülüyor> Böyle gidip Allah'ın <gülüyor> için savaşmak istiyorum. <gülüyor> Görüşmek için mersezli olarak konuşmak istiyorum. Allah razı olsun. Üç durumuna oturuyor. ayrı durumu iyi, sıhhati yerindeymiş. Bunu da söylüyorum. Müslüman kardeşlerim, her şey, faciaları, vahşetleri, Müslümanların uyanmasına vesile olursa, Müslümanlar uyanırsa, tüm İslam alemine uyanırsa, belki o zaman o şehitler rahat ederler o mazlumlar rahat ederlerler. Zaten son nefesi çıktıktan sonra ebedi rahata ererler de ama Müslümanın uyanması lazım. Bakın, bakanın ziyarete geliyor havaalanına havaalanından dönerken yolunu Birleşmiş Milletler'in askerleriyle beraber gelirken yolunu iki tane kesiyor indiriyorlar Birleşmiş Milletler askerlerinin gözü önünde tabii <gülüyor> ki Müslüman e, başkan yardımcısı öldürülüyor. Bu bir başka vardır. Birleşmiş Milletler ilgileri hiç teşvik çıkartmıyorlar. Birleşmiş Milletler bir zulüm mekanizmasıdır. zalimin elinde bir mekanizmadır. Efendim, hava alanıyla bu e, başkanın öldürüldüğü o yolu e, Bosna'yla o havaalanı arasını Müslümanlar almışken 160 kadar Bosna'yı Müslüman'ı şehir ederek Birleşmiş Milletler orayı kendi kontrolüne aldı. Dediler bana. Geçen gün gelenler. Yani Müslümanlar kontrolü ele geçirmişken Birleşmiş Milletler savaşıp orayı kendi kontrolüne alıyorlar. Kendi kontrollarında bu, bu bakanın öldürülmesine göz yumuyorlar. Bu bir yani bütün Müslüman aleminin ayağa kalkması ve Birleşmiş Milletler'den ayrılması lazım. Bu hafif şey. Ya da o askerlerin hepsinin atılması lazım Birleşmiş Milletler Hiç diğer bir dolayısıyla vazifesini yapmadığı için yani bundan fiilenati poplası lazım. O kadar o kadar kainca bir şey olmaz Birleşmiş Milletler askerlerinin işine Türk askeri alınmıyor, ama Rus askeri var Ukrayna askeri var yani Sırpların akrabaları var yani onlar alınmıyor Onlar da alınmasın değil mi? Hoş zaten onlar alınmasa bile de bu Kuranız askerleri müdahale de etmemişler İndiriliyor arabadan niye indiriyorsun diyor ötekisi inmeyecek askerler inmeyecek Ben öyle çekilin öteşi tercih ederiz diyecek. bunu indiriyorlar ve gözlerini ödürüyorlar ötekilerde bir şey yapmıyor yani bu beğenilen bir rezervet Buna bunlara bir şeyler yapmak lazım yani ne yapmak gerekiyorsa yapmak lazım. O bakımdan e, hem Bostra'da yapılacak çok görevler var, hem burada çok görevler var, hem İslam aleminde yapılacak çok görevler var. Uyulacak zaman değildir, duracak zaman değildir, kafetle bir an harcayacak <gülüyor> zaman değildir yani. Tafletle bir nefes alıp gelecek kadar zaman harcayacak durumumuz yoktur. Bu adamlar teknolojileri ileri diye ileri teknolojilerine güveniyorlar. Nokta bu işi bir de yapabiliriz diyorlar. Ve muavirat vermesinin hamurta şeyini işte vurdular onu da diyor demiş. O Burası bile tehdit yani bütün İslam âlemi tehdit ve tehlike altındadır. Bütün Müslümanların hayatı Almanya'daki, İsveç'teki, Avustralya'daki, efendim, Türkiye'deki, Irak'taki, Suriye'deki, her yerdeki Müslümanlar tehlikededir. Ve Müslümanların topyusun uyanma zamanı gelmiştir. Allah'ın saçma zamanı gelmiştir. demek istiyorum ki bu kardeşimiz oraya gidip çarpmak istiyor. Oraya giden çarpışan kardeşlerimizden oradaki mücahitler çok memnun oluyorlar. Fakat Bosna'ya tek bir güzel askeri şey yapılmış değildir. Plan ve strateji çizilmiş değildir. Yani generallerin gitmesi lazım. Hazreti görmesi lazım. incelemesi lazım. Çarelerini araması lazım. Yani Deniz Bay gibi bir ara araşi için Efendim şeylerde, nedenlerde, Efendim zamanın başbakanlarının yakasından tutar, efendim, sabıkalı bir insan, o bile ağlayacak duruma gelmiş, kendi etiklerini görüyorlar. Sesiz bir zamanlar Ruslar kaşından kaşiyordunuz, işte onlar Ruslar bir şey eşleri yani iki yüz. Ne kadar Türkiye'nin sonunun dinizmin, masonunun, kapitalistinin, batıcısının ne kadar? yanıldığını ve bize 60 seneyi 70 seneyi nasıl aldattığını ve bizi nasıl geri bıraktığını nasıl bu kötü şartlara hazırlanmaktan bizi alıkoyduğunu acı tah tahmin bunlar. Bunları bilin ve buna göre teklirlerimizi alın. Birisi soruyor ki Peygamber Efendimiz'in bu harice ayakta şu iş Bu bir istisnani durumudur. Evet, istisnai durumdur. Ayakta su içmek tekliftir. Normal olarak oturarak içilmesi lazım gelir. Sadece ayakta su içmek, yeryüzünün en şerefli suyu olan zemden içindir. Zemden'e hırmeten manevi bereketinden ve şerefinden dolayı o ayakta içilir. Müzik ve ilahi dinlemek şahit midir? Musi ilahinin, namenin, İnsanda uyandırdığı tesir önemlidir. Yani geronlu duygular, takva bilgusu, hazbullah, haşyetullah, şeykullah, aşkullah, mazdetullah uyanmışlar olabilir. Müziki aletleri hakkında ulemanın ihtilafı vardı. Kimisi temli efendim, müziki aleti tarzında yapılmış şeyleri caiz görmemiştir. Efendim yani tambur filan gibi böyle uyandırdığı temli filan kimisi çaiz dememiştir. Üleva ittifak etmemişlerdir. Yani de dememişlerdir. İmam Bezani bir alettir gibi bir yorum yapıyor. Yani hayret kullanılırsa hayırdır. Şehre kullanmışsa çaiz edilir. Bugün Türkiye ve dünya üzerinde tabi e, musiki ile iştibel eden Müslümanlar var. E, musiki İslami muhitlerde kirli bir durum evet. edene getirmiş Tarih boyunca da öyle. Bazı teklelerde musiki adresleri kullanılmış. Tabi Peygamber Efendimiz'den sonra yapılan bir şey bir delil olmaz ama sahabe-i kiramın sonra büyük bir delil olmaz ama iyi masrafa kullanıldığı zaman caizdir diye söyleyen alimler var o düşünülebilir o doğru o, o diye düşünülebilir ben üniversitede okuyan öğretim çalışmalarını yürütmeye çalışıyorum ancak bu olsa öğretim ...ta orta öğretim çalışmasını yürütmeye çalışıyorum. Hem üniversiteyi okuyor hem orta öğretimde öğretmen yani. Ben hep bu orta öğretim çalışmasını yapmaya çalışırken... ...okun hayatımı yürütemiyorum, kendini dağıtıyorum. Çalıştığımı bıraksam üniversitede kendimi yetiştirem... ...yetiş... ...çalışsam, yetiştirdikten sonra çalışsam... o bittikten sonra üniversite devam etsem ne Olabilir. Yani iki işgiden olamıyorsa önemli olan tercih edilir tasminle tamamlaması daha önemli. Satan üstünden toplama veya çevirmek midir? cayizdir. Yani daruk olmaması, derbeder olmaması e, bakımından. Ama böyle bir kısmını kesip bir kısmını bırakmak uygun olmuyor. Daruk ve derbeder satan her işlemi alır, uygun oluyor. Biz arkadaşlar da hep tevdi ediyoruz. Ama yine de bir, bir daha yapıyoruz, ne yapalım diye, bu tabii zaf alametidir, insan verdiği şeyse durmalı. Tevbe demek, ya Rabbi ben senin yoluna döndüm, sen istediğin kul olacağım demektir. Efendim, e, çok kuvvetli azmetmeli ve günahı da tevbe ettikten sonra, günaha dönmektense, Ateşe asla atıcak ateşe deseler ateşe atılmaya razı olmalı, günah deseler razı olmayacak kadar titiz bir davranmalı. Biraz, ehlin hani, e, büyüklerimizin hayatlarını çok okumak lazım, sahadeğin kiralın hayatını çok okumak lazım. Hadis-i şerifler çok deliller var mesela kardeşlerim, biraz, Hümmet-i Muhammed'e daha ugardıklar. Yani Allah nasılsa affeder filan diye bir gevşeklik bir var, ama. Fazıl ayağı öyle Aslında o kadar kolay değil. Sahabi-i İslam'dan birisi Peygamber Efendimiz'le savaşa gitmemiş. 52 gün yani burnundan gelmiş. Ondan sonra pişmanlık, ağlama, dua vesaire 52 gün yani 2 ay yakın. Ondan sonra Akbol'un dair ayet-i kerime inmiş. Peygamber Efendimiz'le beraber savaşa gitmek istiyordu. Tembellendi, gecikti falan gidemedi diyor. Birisi Tekrar tekrar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nidacı, devler çağırttırmış Ganimet olarak topladığı şeyleri getirin, ortaya yiyorum diye getirmişler, yiyormuşlar Çünkü Taksim'den evvel ganimet malı alınmaz Gazi de aldıysa hepsini ortaya getirecekler Çünkü savaş müşterek yapılmıştır Birisi artık çetesi bulur, birisi teneke bulur, boş teneke bulur Yani eşit olmak, tepki değerleri getirecek Beşte biri hazineye ayrılacak, beşte diyor ki dördü garciler arasında bölüştürülecek. allah'ın emri böyle. Madem ama derin simin şey ise en dediğinden kumushağı gelmesi bunun delili. Şimdi bu demişler ortaya işlem yapılmış, taksimat yapılmış, garcılara dağıtılmış. Neden sonra birisi iki tane ayakkabı garciyi getiriyor? Sırın değil. Sırılından getiriyor. İtti yani macundan. Peygamber Efendimiz diyor ki ben üç defa çağırttım mida ettirdim, dellan ağırttım, seslendirdim. Duymadın mı? Duydum ya yani. Resulallah. Almama diyor. Ateşten, ateşten iki tane şey getiriyor. Bağdım. Aslanmam diyor. Yani affedilmek öyle okuda, o kadar kolay değil Muhtemelen kardeşlerim. Yani Allah'a karşı laubanihi Müslümanların atmıştır. İlaha karşı efendim şeyleri çoğalmıştır. Tevri ile Korkuları azalmıştır ondan dolayı. Biraz azat ayetlerini ve Resulullah Efendimizin sade ikrarın mekabını çokça çok okumaları lazım geliyor. Çünkü gerçek gelmiyor. Çok ikrar var. Müslümanların hepsi de vaizinde de hocasında da yokuşunda da hacısında da efendim Müslümanında da Hüccanında da, babasında da, evladında da, gelmişinde de çok lavallik var ama dikkat edin ki allah Teala hazretlerinin oyuna gelmez şey. İmtihanlar için bu ayet var. Tesebkürde şarka ve padişi arasında bir fiyat yapılabilir mi? diyor. Bu çok net olarak bilinen bir konudur. E, Tesebkür'ün bu forması özel bir şekli e, yoktur. Çarşaf veya mantı veya şu adaya veya bu olacak diye mecbur bir kıyafet yoktur İslam'da. Bölgeye göre, iklime göre, örte göre değişen ama ana hudutları belirlenmiş bir e, örtünme vardır. Bizim e, fıkhımız açıkça beyan ediyor ki tek bir tip, belli bir tip olacak dememiştir ya Yalnız Kadın yüzü ve elleri hariç örtülecek. Erkek de en aşağı şuradan şuradan kadar örtülecek demiştir. Örtünmenin de altı göstermeyen ve dar olmayan şekilde olması lazımdır diye söylemiştir. O halde e, çarşaf veya pardesu veya adaya veya sarya veya çadır veya başka bir şey her de ise örtünmeyi sağladığına e, şeydir. Yalnız burada bir ince <gülüyor> İncelik daha onu da söylemek lazım. Müslümanın kıyafeti olarak bilinen şey kullanılmalı. Önce gayri Müslümanın kullandığı şey olarak, yani kullandığı şeyler kullanılmamalı ki, Müslümana mahsus kıyafet olduğu belli olsun. Tabiç da olabilir, şey de olabilir ama İslam ölçüde düşünmek. Ağzı Gürt'in bir durumla dalgından konuşmuyorlar. Yakın bir akıllarımızın sürekli aralarını açmak istiyor ve açıyor da. Bu ağır etkisi istiyor et, et, et, et, et, et, et, et diyor. Bu sayın kardeşlerim bu dalgınlık ve küskünlük ve kötü huy ve buğz adalet ve içten pazarlıklılık ve birbirini sevmemek Müslümanların içini yakmıştır. Ateş bakayı sarmıştır. Siz de dışarıdan Müslümanların şey olduğuna bakarsınız. Sakalı vardı uvanı vardır vesaire vardır ama iç muhakemesi eksik. İç kontrolü ihlası vesaire zayıftır. Maalesef Müslümanlar Allah'ın kazandığına sebep olacak. Çok günahları adet haline getirmiş yapıyorlar. O adetlerden bir tanesi darginlik adetidir. Müslüman Müslümana dargin. Bir tanesi zilvet adetidir. Müslüman düşmanın zilvetini yapar. Bir tanesi iftira adetidir. Müslüman Müslümana iftira eder. Bir, bir tanesi laf götürme adetidir. Bunun lafını öbür tarafa söyler. Bak o sana şöyle dedi, böyle dedi, diye. Bunlar yaygın, Ama Allah'ın çok gazet ettiği, ceza yaygın günahlardır. Ve kulun ezgi seviyesinden aşağı düşmesine sebep olan şeylerdir. Millet buna alışmış ve bunlara Müslüman adet getirmiş. Müslüman Müslümana darlıyor. Müslüman Müslümana Müslüman su ediyor. Müslüman Müslümana iftira ediyor. Müslüman Müslümanı çekiştiriyor. Çok yöntem. İşte bundan belalar geliyor Müslümanların başına. Belaların yaraması bundan dolayıdır. Bir. bir Müslümanın bir Müslümanın 3 kinden fazla dalgin kalması caiz değildir. Ara açmak caiz değildir. Şeytan işidir. Ara açmak şeytan işidir. Arayı buluşturmak güzel tek Rahman işidir. Yani Müslümanlar dayak daribi olmuştur. Hepsini yatırıp kaldırıp değmek gerekiyor. Allah ondan ceza verir. Yani bazen cezalar gerektiği zaman ceza iletiştirilir. insanlar öyle serizleniyorlar. Allah her bir insan günahdan korusun. Ben ortaya yaşlı bir el kadınıyum demiştirisi. Kalbimden rahatsız olun. Oğlum çok hayırsız çalışmıyor. Allah'ın zarısı için dua bölünür diyor. E bir hastalık daha. Yani Evlat kendisine küçükken bakmış olan annesi babasına saygı duymuyor, bakmıyor ve delilini yapmıyor. Kullakta büyüttü. Altını temizledi. Karnını doyurdu. Acizken korudu, kolladı, yetiştirdi, büyüdü. Şimdi şey oldu. Sonucan gibiyken, eczerha gibi oldu. Şimdi arasında babasını dinlemiyor. Büyük bir yaygın bir rahatsızlık. Kimse, anasını babasını dinleme taraftan değil. Rejim de kış kış kış kış kışıyor. dinlemeyin, analarınızla babalarınızla hizmet etmeyin. <gülüyor> Vesaire. Filmler, filmler, çocuklara anahtar yetiştiriyor. <gülüyor> böyle gelmiş, böyle diyor. Allah, tabi o annesine, babasına hizmet etmediği için Allah'ın peşinde cezası verecek. O da evlatiye zaman aynı belalara uğrayacak. O da o da telafiyi yapıyor Ama işte bu şeyi yerde dostum? Belinden rahatsız olan arkadaşlarımızdan, imara gidecek kardeşlerimizden duyar istiyorlar. Allah şükürler olsun, imarlarla ne yapacak? Siz yören dermiyim, ya sizler olar. İş ve iş olayla konusunda da üzerimize düşen konusunda görüşmek etmek istiyoruz. Evet. Kendi aranızda istişareler yapın, konuşun. Meseleyi dermek iseniz dermek olarak efendim. <gülüyor> Diysemiz, arkadaş grubu olarak topladın. Bir kere meseleler tartışalım. Sohbetlerimizin bir bölümde iç politika nereye gidiyor, nereye gidiyor. Bir bölümünde dış politikadan neler oluyor, işareti Müslüman kardeşlerimizin durumu nedir diye düşünün. Ondan sonra biz grup olarak burada ne yapabiliriz diye düşünün. Böyle istişan efendim geliştirin çalışmalarımızı. Allah hayırlara erlesin. Evet. Sorular bitti. Siyelim cümle günaflarımızın için Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah el-Avzim el-Kerimel-lezi, la ilahe illa hu, el-Hajda'l-Kazyuta ve-Yesud-i Bizey, ve es-el-Hütt-Tavfete ve-Mazkürete ve-Hida'l-Fedemah, in-nehu huve-Tavvâdurrahîm, ...sevbete atsın zalimin nefsihi... ...lâ jembi ki limesihi mevtan ve lâ hayâtan ve lâ müşûhâ... ...allâhumme ente rabbi... ...lâ jinâhe illâ ente karakkeni... ...ve ene abdike ve ene alâ ahdike ve va'dike meslekâtı... ...eûdu dike müşeyi mâ sana'tı e bu o dekemekçe aleyiye ve e bu o dizemdi ha geldi seninle o ya bu bir y lla allahımla sen sana sen çaseldim selamem tamam hala sedim muhammed'in ildi sen halbi değil o kadar be ve tu da bihil hawa'ic bi'nâli bihil zaka ibuha ismü'l khawa'ik ve üstte kama bu bive bihil ve ala alisi ve sahbi bi emanetl atu bi ihsan Allahümme şefiğofina bijatihi indek Allahümme şefiğofina bijatihi indek ve arzu ederken bizimle kalanız ve hepimizle işi ettiğimiz şunlara iş annem an ya şunlara ve nerede yaşadı milyonlarca <Gülüyor> şehada. Ha cihai şerife nael